Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kadın ve erkeğin namaz kılıç şeklinde bir fark var mıdır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan bize ulaşan bütün nakiller içerisinde hiçbir şekilde erkeğin namazı şu şekilde olacak, kadının namazı şu şekilde olacak diye hiçbir rivayet gelmiş değil. Peygamberimiz beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılınız buyurmuştur. Ve namazın içerisindeki bütün hareketlerini, bütün okuduğu sureleri, duaları bizlere tek tek anlatmıştır. Ellerinin durumu, ayaklarının, kollarının, eğilmesinin, kalkmasının yani her hareketinin durumunu tek tek bize öğretmiş ve bildirmiştir. Ancak... Kadınların namazının farklı olduğu hakkında, kadınlar namaza dururken şöyle dursunlar, kollarını şöyle tutsunlar, ellerini böyle yapsınlar, ayaklarını böyle yapsınlar şeklinde hiçbir hadis gelmiş değildir. Bu durum, yani kadınların namazı hakkındaki ayrım yapıldığı bazı durumlar var. Bunlar tamamen sonradan ortaya çıkarılmış yani peygamberimizden bir delili olmayan bazı kişilerin ya da alimlerin bu konudaki fetvalarına dayanaraktan çıkarılmış hususlardır. Oysa peygamberimizden hiçbir delili bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadın ve erkekler aynı şekilde namaz kılarlar. Başka bir fark, aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbul